takva hasletinden başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Abdullah bin Abbas'a göre Allah Resulü'nün üzerine basa basa defa da tekrarladığı bu hutbeler Resulullah'ın ümmetine vasiyetiydi. O yüzden üzerine basararak Allah aşkına tebliğ ettim mi? Allah aşkına tebliğ ettim mi diye tekrar tekrar sorduktan ve tebliğatına yüce Allah'ı da şahit tuttuktan ve bunları burada bulunanların bulunmayanlara da ulaştırmalarına tembih buyurduktan sonra halk ile vedalaşınca bu veda hacıdır dediler. 18. gün Hicri 13 zilhicce 10 Miladi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 Ve onun hicretini tamamla. Allah'ım! Eshabımın hicretlerini tamamla. Onları izleri sıra geri döndürme diyerek yalvardı. Sa'd bin Havle'nin ölümüne de üzüldü. Sa'd bin Ebi Vakkas, ya Resulallah! Hastalığım gördüğünüz ağır dereceye varmış bulunuyor. Ben ise servet sahibiyimdir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 Hayır, hayır. Saad bine bir Vakkas, üçte birini peki yara sür Allah diye sordu. Üçte bir, üçte bir de epeyce şeydir. Fazlatır, çoktur. Ey saat senin varislerini zengin bırakman, onları aç bırakıp halka avuç açtırmandan hayırlıdır. Muhakkak ki.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 Evet ya Resulullah dediler. 24-26. gün. Hicri 18-20 yıl 10. Miladi 16-18 Mart 632. Pazartesi-Çarşamba arası. Cuf'adan Zülleyfe'ye olan yolculuk. Resulullah Aleyhisselam Zülleyfe'ye gelip Muharres'te konukludu.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 <gülüyor> Eybuna <tâibune>, Teibna iduna Saciun Li Rabbina Hamidun Sada Allahu ve de ve Nasra abde ve Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi orta yoktur. mülk onundur. Hamd ona mahsustur.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 Rasulullah Aleyhisselam, Muharres yoluyla bu dönüşünde de böyle yaptı. Medine'yi görünce, üç kere tek bir getirip duasını tekrarladı. Rasulullah Aleyhisselam, ev halkının yanına geceleyin ansızın girmezdi. Ya akşam üzeri, ya da sabahleyin girmeyi adet edinmişti. Resûlullah Aleyhisselam, Medine'ye girince, Devesini mescidin kapısında ıhtırdıktan sonra mescide girdi. Mescidde iki rekat namaz kılıp evine döndü. دَعْوَاهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَح۪يَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Yunus Suresi 10. Ayetin tecellisi gibi.